Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala mellâ nebiyye va'de. Bab-ı sucud-ı sehbi. Sehiv secdesi. Şimdi namazda yanılırsak, bundan dolayı sehiv secdesi yapıyoruz. Sehiv secdesiyle namazdaki hatayı ikmal ediyoruz, onu gideriyoruz. Peki ne zaman sehiv secdesi yapılır? Bir vacibi terk ettiğimizde veya tehir ettiğimizde, bir farzı da bir rükmü de tehir ettiğimiz zaman. Nasıl tehir ediyoruz? İşte adam birinci oturuşta fazla kalıyor. Allah'ım salliyi de okuyor farz namazı kılarken. Neyi tehir ediyor? Kıyam farzı mesela. Onu tehir etmiş oluyor. Veya Fatiha'yı okumak vacipti. Fatiha'yı sehven tabi bütün bunlar. Sehven terk ediyor. Zamm-ı okumak veya e, üç kısa ayet okumak en azından vacipti bunları terk ediyor. Terk edince sehven olursa bunlar, unutarak olursa bunlardan dolayı sehiv secdesi yapması gerekiyor. Peki kasten bir vacibi terk ederse o zaman ne yapacak? Namazı iade edecek. Kasten terk ediyorsa yani e, Fatiha'yı kasten okumadı namazda bu durumda iade edecek. Peki sehiv secdesini nasıl yapacak? namazın sonunda ettehiyyatü okuyacak tehiyyatı okuduktan sonra burada ne diyor kıyla teslimeten vahideten ve huvel ahsenu yani sadece sağ selam verir sonra secdeye gider üç defa subhane rabbiyel der ikinci defa secdeye gider kalkar yani kalkar der ki oturur yani oturur normal oturuş atayatı tekrar okur, sallı barik okur, rabbena atina dualarını okur, selam verir. Çünkü onun en son oturuşu sehiv sevgis secdesinden kalktıktan sonraki oturuş zaten bu sallı barik dualarında o zaman yapıyordu diyoruz kardeşim. Peki, veesudu lehu ba'de's-selame veesudu lehu li ayi şey'in lis değil mi? Yanılmadan dolayı selamdan sonra secde yapar. Selamdan sonra. Orada F harfi var. İmam Şafi'ye göre selamdan önce secde yapar. Peki bizim delilimiz nedir? لِكُلِّ سَهْوِنْ سَجْدَةً۪نِ بَعْدَ السَّلَامِ لِكُلِّ sehvin سَجْدَةً۪نِ بَعْدَ السَّلَامِ Her yanılmanın efendim selamdan sonra İki secdesi var. O iki secdeyle bunlar giderilir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vadisi Tirmizi, e, Müslim, e, Tirmizi, Ebu Davud onlar rivayet ediyorlar. Peki İbn-i Mace rivayet ediyor. وَيَسْهُدُوا لَهُ لِسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ thumma يَتَشَهَّدُوا sonra teşehhüd yani selamdan sonra secdeyi yaptınız teşehhüd okuyorsunuz eee summe ba'des-selami secdeteyn summe yetehahhadu ve yüsellimu. selam tekrar bir daha verir kardeşim ve yajibu iza za'a fi salatihi fi'lan min cinsiha peki ne zaman bu Sehiv secdesi gerekir. Onlardan bahsedecek. İda zafiy salatifi alam in cinsiha namazda bir şeyi kendi cinsinden bir tane daha yaptığı zaman ne yapıyor? Ruku iki tane ruku yapıyor mesela veya üç tane seyde yapıyor. Bunları yapınca bir şeyi aynısından iki defa yaptığı zaman bunlardan dolayı sehiv secdesi gerekir. Aujahar al imamu fi ma yukafat gizli okunması gereken bir namaz. Hangisi öyle? İmam orada cehri okursa ne gerekir? sevü secdesi yapmak gerekir. Ne kadar? Namazın caiz olduğu kadar. Yani ne da o? Üç kısa ayet. Bu kadar okuduğu zaman ona orada seyir secde yapması gerekir. sevü secde yapması gerekir. Peki, namaz kıldırıyorsunuz. Ee, arkadan uyardılar sizi Fatiha'yı Öğlen namazında sesli okuyorsunuz geldiniz bir kısmına kadar yarısına kadar geldiniz sonra uyardılar sizi siz baştan mı başlayacaksınız yoksa sessiz olduğunuz yerden devam mı edeceksiniz olduğunuz yerden devam ediyorsunuz baştan başlamıyorsunuz hangi namazda hafi olan namazda sesli okuyorsunuz arkadan uyardılar sizi Olduğunuz gibi devam ediyorsunuz. Ama akşam namazı kılıyorsunuz. Fatiha'yı sessiz okumaya başladınız. Arkadan sizi uyardılar. Olduğunuz yerden mi devam edeceksiniz? Yoksa baştan mı başlayacaksınız? Baştan başlayacaksınız. Eğer sesli bir namazda, kral sesi olan bir namazda gizli okuyorsa, arkadan uyardılarsa bizi, dönüp Nereden başlıyoruz? Baştan başlıyoruz. Peki o vacibu izaze de fi min cinsiha. Yani bu namazlarda Fatiha'yı öyle de hafi okumak ne? vacip değil mi? Hafi okumak vacip. Akşam namazında yatsı namazında cehri okumak vacip. Cehri okumak vacip. Dolayısıyla bu kişi vacibi terk ettiğinden dolayı sehiv secdesi yapıyordu. Vacibin terk betehirinde farzın ise tehirinden dolayı e, sevisecesi gerekiyordu ama bir adam farzı terk etse ne gerekir? Namaz gitmiştir artık. Farzı terk etse namaz gitti. Bozuldu yani. Evet, ev ceharal imamu fima yukhafetu bih ou akasa. da bunun tersi nasıl oluyor tersi? E, efendim sessiz okunması gereken bir namazda sesli okuyor öğle namazında cehri okumak gibi. Wala yalzamu li zikrin illa illa al-qira'ati ve teşehdeyn vel-kunute ve tekbirat el-ideyn. Wala yalzamu şeyin yani. Wala yalzamu sujudu's sehv gerekmez ne için? zikrin Mesela adam Allahumme salli Allahumme barik dualarını unutsa bundan dolayı secde secdesi gerekir mi? Gerekmez. Bunlara ne salatı diyoruz? Salatı İbrahimiye diyoruz değil mi? Salatı İbrahimiye salli barik dualarını terk etse gerekir mi? Gerekmez. Veya secdeye giderken Allahu ekber demeyi unutsa gerekir mi? Gerekmez. Neden? Sünnet çünkü. İntikal tekbirleri bunların hükmü bunlarda da sünnet. Wala yalzamu sujudu sehv li terk zikr ve la yalzamu sujudu sehv li terk zikrin. İlla kıraate ve teşehhuden ve kunute ve tekbirat el Fakat şuralarda gerekir sehiv secdesi. Kıraati terk ediyor. Yani neyi? Fatiha'yı veya zamm-ı sureyi. Çünkü bunlar vacipti. وَالتَّشَهُدَيْنِ اَتَّهِيَاتِ Okumuyor. Birinci ve ikinci oturuşta. Birinci oturuşta dört vekatlı bir namazda sünnettir diyenler de var. Oturuş vacip, okumak sünnet diyenler var. Ama biz hangi görüşü alıyoruz? Oturmak da vacip. E, tahiyyat okumak da vacip. İkinci oturuşta ise son oturuşta Oturmak, farz, okumak vacip. Peki veya kunut, tek, e, kunut duasını terk ediyor. Allahümme iyyâken âbudu. Veya kunut tekbirini terk ediyor. Bayram tekbirlerini terk ediyor. Bütün bunlar vacip. Eğer bunlar terk ederse, bunlardan dolayı sehiv, seydesi gerekir kardeşim. وَإِنْ قَرَى فِي الرُّكُوعِ اَوِلْ قُعُودِ سَجَدَ لِسَّهْوِ Adam rükûde Kur'an-ı Kerim okusa... Veya evil ku'udi oturdu, tahiyyat okuduğu yerde Kur'an-ı Kerim okursa secde sehi sehiv secdesi yapıyor. Neden? Çünkü o nedir? Dua yeridir. Orada kıraat olmaz. Yani siz oradaki yapılacak olan o fiili değiştirmiş oluyorsunuz. Orada dua yapılırdı, siz orada ayet okuyorsunuz. Veya tahiyyata otur Efendim Evil ku'udi Ve inkara Fir rüküve Rüküde okusa Evil ku'udi Ku'dda okusa Secedeli sev Sev secdesi yapar <gülüyor> Yani e, Ayet okusanız Nerede Oturduğunuz zaman e, Sev secdesi gerekir Ama burada şöyle bir ayrıma gitmek gerekiyor Nasıl ayrıma gideceğiz Önce Etteyyatü'yü okur التahiyyâtu Lillahi bunu okur, sonra Kur'an-ı Kerim'den Rabbena âtina diye duaları okursa sevî secdesi gerekir mi? Gerekmez. Çünkü vacip olanı yaptı, tahiyyatı okudu. Yani tahiyyattan önce ayet okursa o zaman sevî secdesi gerekir. Tahiyyattan sonra okursa gerekmez kardeşim. Evet, anlaşıldı burası. Tabii ilk oturuşta yapamayız. İkinci oturuşta direk ayetle başlarsanız, ikinci oturuşta direk ayet-i kerimeyle başladınız. Sonra tahiyyatı okursanız yer değiştirdiniz. Orası dua yeriydi. Siz kıraat yapmış olduğunuz sev sevcesi gerekir. Ama önce tahiyyatı okudunuz son oturuşta. Sonra Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler okudunuz. Zaten orada istediğiniz kadar dua yapabilirdiniz. Onun için son okursanız tahiyyattan sonra sevi secdesi gerekmez. Burada sizin şeride de söylüyor. İn bza fil qaud bi tshaheh du, thumma bil qraa, falashehu alayi. Ona sevi secdesi gerekmez. Eğer teşeheh ile kuda başlarsa. Peki ve in teşehehle fil kiyami, wal rukugi laysudu. Ayakta oturuyorsunuz. Hani öyle anlatırlar ya. Adam birisi yukarıda iyi okuyormuş. Daha okuyormuş. Bizim o of tarafından biri de dinliyormuş onu. E demiş orada oku bakayım da oturduğun zaman nereyi okuyacaksın demiş. <gülüyor> eee evet, şimdi ve intecahada fi'l kıyam ve ruku'i kıyamda rükuda Teşehud okusa yani ayaktayken okusa e, La yesudu, sehiv secdesi yapmaz. Niye yapmıyor? Çünkü orada hem dua var hem kıraat var. Kıyamda hem dua var. Neresi dua? Subhanike dua. Önce dua ediyoruz sonra kıraate başlıyoruz. Dolayısıyla kıyamda hem dua var hem kıraat var. Kişi Subhaneke'den sonra tahiyyatı okusa sevgisi gerekmiyor. Ama Fatiha'yı okudu, Fatiha'dan sonra zam mesulü okudu. Ondan sonra tahiyyatı okuyup rüküye gitse sevgisi gerekir mi? Gerekir. Neden? Çünkü orası onun mahalli değil, rüküye gitmesi gerekiyor. Rüküyü geciktirdiğinden dolayı o zaman gerekir. Ama kıyamda Subhaneke'den sonra Fatiha'dan önce okursa gerekiyor mu? Gerekmiyor. Neden? Çünkü orada dua mahalliydi. Rükûde okusa gerekmiyor. Neden? Çünkü rükû Subhane Rabbi azim dua mahalliydi. Yapmaması gerekir. Hanefi mezhebine göre sadece e, orada Subhane Rabbi azim e, der. Ama okusa tahiyyatı orada, e, orada dua mahalli olduğundan dolayı seyir secdesi gerekmez. وَمَنْ seha مَرَّتَيْنِ اَوْ أَكْثَرَ تَكْفِيهِ Adam merrateyni iki defa yanılıyor. İki defa seviş secde gerektiren durum var. Yani birinci rekatta Fatiha'yı unutuyor, ikinci rekatta e, ayet okumuyor veya zamm Sure'yi unuttu. İki defa bir namazda اَوْ ya da e, üç, ikin, birinci oturuşta da aynı adam bu hatalar yapan tahiyyatı ne yaptı? okumamış oldu üç tane e, vacibi terk etti bu adam ev eksara tekvihi secdeten buna e, iki tane secde yeter yani bir defa sehir secde yapacak ayrı ayrı se sehir secdeleri yapmayacak e, bütün hatalarına bir tane seyir secdesi yeterli diyoruz Peki ve İhel و واذا سهل امام سجد i̇mam yanıldı fatiha'yı unuttu o sehiv secdesi yapınca e, cemaat da ona uyması gerekir cemaat de yapar ve illa imam eğer sehiv secdesi yapmazsa cemaat yapamaz kardeşim çünkü cemaat imama uymakla mükelleftir sorumludur yani imam sehiv seyde yapıyor yapmak zorundasın İmam yapmayınca cemaat kendi başına müstakil yapamaz. Çünkü orada o zaman imama muhalefet olur. وَاِنْسَهَا الْمُؤْتَمُّ la يَسْجُدَانِ Mu'tem kimdi? Cemaat. Muktedi yani. İmama uyan birisi, imama uyan birisi, eğer o yanılırsa, لَا يَسْجُدَانِ ikisi de secde yapmaz. Kim? İmam da yapmaz, cemaat da yapmaz. Eğer cemaat yanılıyor, yani ne yaptı? Tahiyyatı okumadı imamın arkasında. Şimdi cemaat bunu yanıldı diye imam seyyü secdesi yapsa o zaman kim imam olur? Cemaat imam olmuş olur ya da imam cemaate öğretmiş olur. el imamu daminun, imam damindir. Cemaatteki hataları giderir. İmam e, yanılınca sadece seyyü secdesi yapılır. Buyurun. Tahiyattan önce okursa nereye okursa okusun. Tahiyattan önce okursa efendim sev sevecesi gerekir. Tahiyattan sonra okursa gerekmez. Tamam. Walmasbuku yassudo maal imamı, thumma yakli. Walmasudu, walmasbuku yassudo maal imamı, thumma yakli. Mesbuk olan kimdi? Tekbirden sonra e, yetişemiyor. Birinci rekata. Yetişemiyor değil mi? Bir rekata yetişemiyor. Buna mesbuk diyoruz. Başında imama yetişene müdrik diyoruz. İmamla başladı sonra ayrıldı namazdan. Buna da lahik diyoruz. Halil hocamız anlatmıştı. Halil Gönleç. Bu Urfa müftüsüydü Halil hocamız önceden. Haseki'den önce tabii bizden daha önce çok önceleri müftüydü. Belki 70'li yıllarda bir vaizi varmış Urfa'da. 10-15 dakika kala bitmiş vaizin anlatacakları. Cemaate demiş ki, cemaati Müslüminin sorusu olan varsa sorsun. Oradan birisi kalkmış, hocam demiş, bu mesbuk, lahik, müdrik ne demek? Karıştırıyorum bunları, bunlar anlatır mısın? Vahizin de tam aklına gelmiyor şimdi, ayıramıyor. Mesbuk ne, lahik ne, müdrik ne biliyor ama tam temyiz edemiyor. Ee, diyor ki cemaate, Cemaati Müslümin bak lahik şu demektir ama olmaz böyle namaz olmaz böyle vaaz dinlenmez böyle saf olur mu ya gelin şu safları bir doldurun bakalım diyor. Safın önemini anlatıyor sonra e, mesbuk kardeşim diyor bak e, mesbuku ben anlatayım ama siz daha safı bilmiyorsunuz böyle safı bilmeyen safa ilgi alakası olmayan anlatılır mı bu e, tekrar e, lahika geliyor müdrike gidiyor derken ezan okunuyor. Ee, bak meseleyi anlatacaktım ama camiyi doldurmayınca, safı doğru yapmayınca bu meseleyi anlatmama da engel oldunuz, mani oldunuz. Size haftaya bu meseleyi anlatayım <gülüyor> demiş onlara. Şimdi tabii kürsüye çıktığınız zaman ilk konuşmalarda böyle demeyin tabi doğru beyanda bulunun da siz. Ee, şöyle yapmak lazım. Baktınız ki mevzu bitti. Ey cemaat bizden bu kadar bundan sonra alın tesbih elinize demeyeceksiniz meseleyi tekrar edeceksiniz bir daha bir daha sonra gelenler var diyeceksiniz hakikaten öyledir sonra gelenler bu mesele önemli olduğundan bir daha onlar da anlasın diye arz edeyim diyeceksiniz hocanın biri kürsüye çıkmış demiş ki cemaati müslimin o kadar hazırlandım geldim buraya ama gözümün önünde tek vav wow harfi kaldı. O da sallanıyor. Böyle düştü düşecek diye. Cemaatin önüne ilk çıktığınız zaman gözünüzün önünde her şey sallanabilir. Böyle iyi hazırlık yapıp da çıkmak lazım. Değil mi kardeşim? Peki, ثُمَّ يَقْضِي وَالْمَسْبُوقُ يَسْشُدُ مَعْ imam ثُمَّ يَقْضِي Mesbuk, yani imama başta yetişememiş olan, imamla birlikte bir rekata yetişemedi en azından bu adam imamla birlikte eee sehiv secdesini yapar sonra devam eder. Umen saha anil qa'deti'l ula. Summe tedekkara ve ila'l qu'udi aqrab 'ada wa Adam el qa'detil ula birinci oturuşta yanıldı. Summe tedekkara sonra hatırladı. Cümle cümleyi hali okuyacağım cümle. Ohu il akrabu. Ne olduğu halde hatırladı? Oturmaya daha yakın. Oturmaya daha yakın olduğu halde tam kalkıyordu ki hatırladı. Ne yapacak? Ee, Tedekkera ade wa Dönecek ettiyatı okuyacak. Neden? Çünkü oturmaya yakın olduğundan dolayı o oturmanın hükmünü alır. Peki? وَاِنْ كَانَ اِلَى الْقِيَامِ اَقْرَبُ Eğer ayakta daha yakınsa ayağa kalktı artık. Çok az kaldı doğrulmasına. Birinci oturuştan kalkıyor bu adam. Farz namaz kılıyor. Öğlenin farzını ayağa daha yakın. Unuttu o birinci oturuşu. lem يَعُدْ Dönmez. وَاَسُّدُوا لِسْسَهْوِ Ne <Ni> için dönmez? Ee, Sehvi secdesi ee, sonra yapacak. Çünkü o vacipti. Vacipti. Nereye geldi şimdi? Farza geldi. Ama eğer dördüncü rekatta olsaydı oradaki oturuş farzdı. E, onu yapması gerekiyordu. Ayağa kalkmış olsa bile döner oturur. Ayağa kalkmış olsa bile döner oturur. Burada vacip olduğundan dolayı dönüp oturmuyor. Ve yesudu li sehvi vacipti o birinci oturuş. Bundan dolayı sehiv secdesi yapar ve insaha ani el ka'detil ahira fa kama ada ma lam eğer bir son oturuşta yanılırsa el ka'detil ahira yani 4 rekatlı namazın son oturuşunda yanıldı veya akşam namazının son oturuşu 3ün yanıldı fakama kalktı ade e, kalksam kalktı adam ne yapacak ade malem yasud eğer secde yapmadıysa Beşinci rekatın secdesini yapmadıysa dönecek bu adam seyyus secdesi yapacak. E, niye seyyus secdesi yapıyor? E, beşinci rekata kalktı. Orada vacip olan ne vardı? Selam vardı. Onu geciktirdiğinden dolayı tehir ediyor değil mi? Vacibin telk ve tehirinde selamı tehir ediyor. Feinsecede zamme ileyhâ sâdiseten ve sâret neflân. Beşinci rekata kalktı. Hatırlamadı o e, şeyde efendim dördüncü rekatta oturmadığını hatırlamadı. Beşe kalktı, secdeyi yaptı beşin rekatın secdesini. Artık bir daha geriye dönmez. Bir rekat daha ilave eder. Altı olur. Peki farz başlamıştı olamaza Ne oldu bu namaz? Nafile oldu. Niçin? Farzı terk etti. Hangi farzı? Son oturuşu. Son oturuş farzı. O farzı terk ettiğinden dolayı e, namaz nafileye dönüştü. Çünkü nafileye dönüşünce altı rekat oldu. O dördüncü rekattaki oturuş e, vacip olan bir oturuşa dönüştü. Vacibi terk ettiğinden sevil secdesi oradaki o eksiği giderebiliyor. Dört rekatlı namazın birinci oturuşu vacipti. Terk edince sevil secdesiyle beraber giderebiliyordunuz. Namaz namaz oluyordu, farz farz oluyordu. Ama dört rekatlı namazda son oturuş farz olduğundan, terk ettiğinden dolayı seyir secde onu kurtaramıyor. O altı rekat yapıyorsunuz, o dördüncü rekatta yapmadığınız oturuş vacip oturuşa dönüşüyor ve namazı bu şekilde nafile olarak kılmış oluyorsunuz. Tabii farz iade edecek, farz olmadı. farzi bu durumda iade edecek. Efendim, İmam Şafiiye göre ne yapar? Feincece de damme ile yha yani bu altinci ilave etmesi gerekmez. Altinci ilave etmesi gerekmez. Ama İmam Ebu Hanifeye göre, Hanefiler'e göre altinci ilave edecek. Neden? Çünkü tek rekatlı bir namaz olmaz. Tek rekatlı olmaz. Vasaret neflen tamamı nafil oldu. Wiin ka'de fi'r <gülüyor> rabi'ati. Eğer 4'te oturdu şimdi başka bir tasavvur anlatıyor. Bu az önce anlattığım neydi? 4'te oturmadan kalktı. 5. rekatın secdesini yaptı. 6'ya tamamlayacak. Namaz nafile oldu. Şimdi ayrı bir tasavvurdan bahsediyor. Bu tasavvurda ne var? Dördüncü rekatta oturuyor ondan sonra kalkıyor. Oyün rabiati kadra teşehhudi. Teşehhüd miktarı oturdu. Yani farzı yerine getirdi. Summa kama sonra kalktı, ade ve selleme döner selam verir. Ve in secede fil Dörtte oturan bu adam eğer beşe kalktı, 5. rekatın secdesini yaptıysa ne yapacak? Eee ve in fil temme farzu. Farzı tamam olur 5. rekatı secdesini yapsa bile. Fakat dördüncü rekatta Oturmadan beşe kalksa Beşin secdesini yapsa Farz ne oldu? Gitti Neye dönüştü? Nafileye Niçin? Çünkü oturuş farzı Farzı terk etti Ama bu adam farzı yaptı Yaptıktan sonra beşe kalktı Secdesini Beşin secdesini yapınca Farzı oldu bu adamın ee, Sonra beşinci Rekatın secdesini yapınca Tek rekatlı namaz olmaz. Yine altıya tamamlıyor. İlk kıldığı dört farz oluyor. Son iki rekat nafile oluyor. Ama seyir secdesi yapıyor. Neden? Selamı geciktirdiğinden dolayı. mu اِلَيْهَا اِلَى rakati اَوْ ilal الْخَامِسَةِ Bu beşinci rekata bir rekat daha ilave eder. رَكْعَةً <gülüyor> سَدِسَةً Altıncı rekatı ilave eder. وَيَسْسُدُ <gülüyor> Seyir secdesi yapar. Niçin? selamı geciktirdi diye. وَرَّكْ عَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ Son iki rekatta onun adına nafile olur. وَمَنْ şekke Namaz kılarken böyle üç mü kıldım, dört mü kıldım, çok oluyorsa bir adamda ne yapacak o? Efendim ilk defa oluyorsa namazı yeniden kılacak. Ama çok oluyorsa galip zanına göre amel edecek. Galip zanına göre amel edecek. وَمَنْ شَكَّ Felen midri kaç salâ bilmiyor kaç rekât kıldığını. Ohu evvelu mâ ârız lehu istakbele. yani bu şek ve huve ene yani ve huve ilk defa oluyor sonra istakbele namaza yeniden baştan başlar başlan başlar ve in kâne yârız lehu eş eğer bu şek şüphe çok oluyorsa çok oluyorsa benâ ala galibi zannihi o zaman galibi zanna göre amel eder. Yani yüzde 70-80 dört kıldım diyorsa dört kılar. fe illem yeküllehu zannun benâ alel akâl hiç hiçbir zanda yok. Çok oluyor bu. Ama üç mü kıldım, dört mü kıldım? Böyle kanaat yok. Ortada ikisi de Üç kıldım, dört kıldım. Ne yapar? O zaman Yani üç kıldım, dört kıldım. Yüzde elli, elli ise ne yapacaksın? Üçü esas alacaksın. Bir rekat daha kılacaksın. Azı esas alacaksın. Fakat burada ne yapacaksın? Her rekatta oturacaksın. Belki kadeyi ahiredir, son oturuştur diye her rekatta Oturacaksın diyoruz kardeşim. Peki, Estağfirullahe ve etubu ileyhi rabbil alemin.